Müddessir suresinde cehenneme girenler bir de cennete girenler var. Cennete girenler cehenneme girenlere sesleniyorlar. Size diyor ne hal oldu diyorlar. Ne yaptın Bu zagar cehennemine düştünüz diyorlar. Allah'ın bu kadar rahmeti bolken niçin bu şeye düştünüz diyorlar. Bu zagar cehennemine düştünüz buyurdu. Onlara da diyorlar ki mücrimler, biz diyorlar namaz kılanlardan değildik diyorlar. Demek ki namaza çok ehmiyet vermek lazım. İlk cevapları bu, biz namaz kılanlardan değildik. Demek ki namaz kılabilmek Allah'ın bir lütfu. Ve bu namazımızla inkişaf ettirmek zaruri, kalbi ve bedeni bir ahenk içinde kılar. Yani geometrik bir namaz Cenab-ı Hak istemiyor. Hendesi bir namaz istemiyor. Feveylün din musallim buyuruyor. Yazıklar olsun diyor. Allah'ın bu mülakatını ziyan ediyor. İkincisi de ithamı taamda bulunanlar, açları doyuranlardan değildik diyorlar. Bir menfaat dünyası içinde, kendini düşünen, hodgan bir dünya içinde yaşadıkları için biz ithamı taamda bulunanlardan değildik. Yalnız nefislerini palazlandırmak. Yani nefsi emmare hali. Kısmen de levvami hali. Duygusuz bir yaşayış. Hayvanlardan daha öteye. Sağlam hayvana, hasta hayvana getirdi, vakadır, çok ona gıda getirdiği vardır. Hasta kuşa, sağlam kuş götürür, ağzına gıda verir. Üçüncüsü, bu Zagar cehennemine düşenler. Birinci kulluk görü. İkincisi, merhamet yoksunu, Üçüncüsü de gaflet görü. Biz dünyaya dalanlarla beraberdik. Onlara heves ederdik daim. Şu kadar kazandı, şu kadar üttü, şu kadar şey oldu, şu kadar döndü, şöyle oldu, böyle oldu. Hiç niye dünyaya geldin, nereye gideceğini, yolculuğun ne olduğunu farkında değil. Biz dünyayı dalanlarla beraberdik derler. Ahireti de yalan sayardık derler. O kadar bir gaflet gelince kalp iyice kararmaya başlıyor. Burada bütün pencereleri tuğla örürse, burası zifiri karanlık haline gelir. Bir ışık yüzüme sızmazsın. Kalple o şekilde hale geliyor. İşte layıklı Cenab-ı Hak o kalbe hidayet vermiyor. Ondan sonra derler ölüm geldi, ölüm bize çattı derler. De bizim derler bu zagar cehennemimize girmemizin sebebi budur derler. Cenab-ı Hak neyi bildiriyor bu hadiselere? Yani kulun kalbinin bir rıkkat için, kalbin bir titizlik halinde olabilmesi. Yani Cenab-ı Hak Akebe buyuruyor, o dik yokuş buyuruyor. Yani o dik yokuşun çıkabilmek. O dik yokuşu çıkabilmek de yetimlere, acizlere olan merhametimiz sihirli. Ondan sonra Cenab-ı Hak kıyamet haline dönüyor. Nefsin bu hendikapta bildikten sonra kıyamet durumuna dönüyor. O gün diyor, yerci parça parça dökülür diyor. Dağlar bir hallaç pamuğu gibi atılır. Ya. İlahi bir infilak. Gökyüzü düşün o günü diyor Cenab-ı Hak bir diyor o sema alemini düşün, trilyonlarca yıldızlar, sonsuz mesafelerde bir boşluk, hududu yok, hududu bizim idrak etmemiz mümkün değil, matematik sıfırlanıyor. Cenab-ı Hak düşün o gün diyor, Enbiya suresinde bir tomar kağıdı büker gibi bükeriz onları diyor semayı. Eski haline getir bu bir vaattır diyor. Bunu mutlaka yapacağız diyor. Yine Abese suresinde insanların durumunu bildiriyor, en yakından kaçacağını bildiriyor. Çocuktan, babadan, karı, kocadan hepsinin birbirine kaçacağını. Peygamberler bile kendi derdinde olacak. Müzzemmil suresinde Vildanen bağ buyuru. O ufak, masum çocuklar o korkudan saçları ağarmış, yüzleri kırmış ihtiyarlar hale gelecek. Haç suresinde emzikli kadının çocuğunu atacağını hamile kadını ıtrağı edeceğini, insanların o azaptan bir sarhoş olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Ve muhtelif ayetler çok. Denizlerin durumu bildiriliyor, o vahşi hayvanların durumu bildiriliyor, yeryüzünün hali bildiriliyor, yüzü ve o yeryüzü bütün sallandığı zaman, yeryüzü içindekini fırlattığı zaman yukarı. Orada ülema diyor ki, müfessirler, ölüler diyor, en vakt fırlatacak diyor, ölüleri yerce atacak diyor. Bir görüşte altınlar, gümüşler, madenler al işine yarıyorsa dünyada kendini onlara esir ettin, harabettin, rezil ettin gündür. Al bugün faydası var sonları. Bir işine yarıyorsa. Ve kaler insanı malaha insan şaşırır bu işleyin nesidir. Yömümüzün taaddüs ahbarı habiyenne rabbeke ve halaha yeryüzü üzerine şahitliyor. Bak burada namaz kıldı. Burada dedikodu etti. Burada çerme taktı. Burada bir hakkı ihlal etti. Ve dehşetli bir sürprizle alemden geçeceğiz. Cenab-ı Hak ama yer parça parça döküldü. Rabbinin emri geldi. Melekler saf saf dizildiği zaman her şey ortaya çıkacaktır buyuruyor. Bütün doldurdun şu hayat kasede ekrana verilecek hayat kasedini ekranda ıkra kitabe ek", buyuruyor. Bu kitabını oku. Şu hayat kitabını oku. Şu kasedini oku. Sana nefsin kâfidir. Fussile suresinde de gözler, kulaklar, deriler burada bir ağzımız çalışıyor orada bütün vücut bir ağız haline gelecek. Hepsi dünyadaki olan hayır, şer ne yaptığı bir ikrar halinde olacak. O gün cehennem getirilir buyuruyor. İnsan yaptıklarını birer birer hatırlar. Unutuyoruz burada. Kaç kalbe diken batırdık unuttuk. Kendimizi haklı bulduk unuttuk. Orada ilahi ekranda göreceğiz. O gün cehennem geçilir, insan yaptığını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var diyor Cenab-ı Hak. Geçti bitti. Kiramen katibini mühürledi, dosyaları açıp düzeltme imkan yok. Yine ölüm gelmeden ve onun telafisine bakmak lazım. Kul hakkı varsa helalleşmek lazım. Diğer haklar varsa onları dikkat etmek lazım ona telafi etme sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyadaki rezillikten buyuruyor, ahiretteki rezillik çok çok daha beterdir buyuruyor. O zaman insan büyük bir pişmanlık içinde keşke bu hayatım için onları yapıp gönderseydim. Dünyadayken gönderseydim, bak boş geçmeseydi. Hayır hasenatım bol olsaydı. Allah'ın rahmetini arasaydım. Allah'ı arasaydım hep dünyada. Hep Allah rızasına koşsaydı. halimi bir muhasebe halinde olsaydı. Bu halimden benim Allah memnun mu? Peygamber efendim yanımda olsaydı benim bu halime tebessüm eder miydi? Ben kimim kuluyum? Bu kullarımın farkında olsaydım keşke. Bak i̇şte işten geçmiş. Cenab-ı hep ikaz ediyor. Mutu kable ente mutu buyuruyor. Ölmeden evvel ölünüz. Yani bu nefsane arzularını köreltin ve nefsane arzularından vazgeçin artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse bertaraf edemez. Onun vuracağı bağda kimse vuramaz. Yani ne kadar bir şiddet olacak o gün.